Bir daha düşün. Kendin için bir mahkeme kursan da, nefsinden ne kadar uzak dursan da, her Celseyi vicdanına sorsan da, hükmünü vermeden bir daha düşün. Ahlak reddederken miras reddini inkar ediyorsan hala ceddini, aslına duyduğun bu nefret kini. Ben insanım derken, Bir daha düşün. Elinde meytası, dilinde nifak, Kalbinde şeytanla bin bir ittifak, Sökmediyse hala ufkunda şafak, Dalalet ne demek, Bir daha düşün. Hasedin edepten hayadan çoksa, Kardeşin karnı aç, Seninki toksa, hele günlüğünde namaz da yoksa, Müslümanım derken bir daha düşün. Niyetinde varsa Kur'an'a cüret, Bir kısmını kabul, bir kısmını red, Sana vermiyorsa ölüm de ibret, O mahşer gününü bir daha düşün. Ne kılıç, ne kalkan, ne zırha güven Mizanda kurtulur nefsini döven Bil ki seni sana şeytandır öven Kalbim temiz derken bir daha düşün Kalmamış modanın izan ölçüsü Ne giysiler gördüm şehvet dürtüsü İffet değil midir insanın süsü Çağdaşlık bu mudur? Bir daha düşün. Fal, büyü, cin değil, kurtuluş hakta. Aradığın huzur, nazda felakta. Gel, şu hezeyanı artık bırak da. Müşrik kime denir? Bir daha düşün. Aç kalsam dönüp de hüsrana bakma. Ne can ne cananı ahirde yakma Kazandım deyip de yediğin lokma Haram mı helal mi bir daha düşün Nereye akıyor bu insan seli Gerçeği görmeyen ya kör ya deli Dünyada sabırdır cennet bedeli Değer mi değmez mi bir daha düşün Akla kara bir yürekte barınmaz. Secde yoksa kibir kiri arınmaz. Hele iman kolay kolay korunmaz. Bunları bir daha bir daha düşün. Düşmezdin dengeyi ilimle kursan, Kur'an mihengine aklını vursan, yoksa her doğruya ifrat diyorsan bir daha bir daha, bir daha düşün.